272. konu, sahabelerin Ahzab gecesinde şiddetli korkuya, açlık ve soğuğa katlanmaları, Huzeyfe, radiyallahu anha, hazreti peygamberle birlikte bulundukları savaşlardan bahsetti, onun yanında oturanlar, andolsun, eğer biz peygamberle beraber olsaydık, şöyle şöyle yapardık, dediler, Huzeyfe, bunu temenni etmeyiniz, ben sahabileri ahzap gecesinde gördüm, saf tutmuş, oturuyorlardı. Ebu Süfyan ve beraberindekiler üst tarafımızda, Kureyza Yahudileri de altımızdaydiler, çoluk çocuğumuza hücum etmelerinden korkuyorduk, karanlık ve rüzgar bakımından ondan daha şiddetli bir gece görmedim, esen rüzgarda yıldırımlara benzer sesler vardı, öyle karanlık vardı ki birbirimizin parmağını dahi göremiyorduk, münafıklar evlerinin perişan olduğunun bahisle peybamberden izin istemeye başladılar, halbuki evleri perişan değildi, Münafıklardan kim peygamberden izin istemişse, peygamber kendisine izin verdi, ve izin verilenler teker teker sıvışıp gidiyordu, biz 300 kişiydik, Hazreti Peygamber bir ara bize yönelerek teker teker halimizi sordu, yanıma geldi, üzerimde düşmanın silahından bile koruyacak bir zırhım bile yoktu, hatta soğuktan koruyacak elbisem de yoktu, ancak sırtımda yün elbise vardı ki, o da hanımıma aitti, dizlerimden aşağı inmiyordu, Hz. Peygamber yanıma geldiğinde iki dizim üstünde oturmuştum, bu kimdir diye sorunca, ben Huzeyfe'yim ya Resulallah. dedim, tekrar, Huzeyfe mi, diye sorunca, ben daha çok yere eğildim, evet, ya Resulallah, Huzeyfe, dedim, bunu da ayağa kalkmamak için söylüyordum, fakat ayağa kalktım, bana, Kureyş ordusunda kaynaşma var, git, bana haber getir, dedi, ben o gece korku ve soğuk sebebiyle herkesten daha dehşetli bir haldeydim, Resulullah'ın emri üzerine çıktım ve Hz. Peygamber benim için, ey Allah'ım, onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından muhafaza eyle, diye dua buyurdu. Allah'a yemin ederim, Allah'ın içimde yaratmış olduğu korku ve soğuğu artık hissetmez oldum, hepsi zail olup gitti. Resulullah'ın yanından arkamı dönerek giderken bana, ey Huzeyfe, sakın bana dönüp gelinceye kadar düşman içinde herhangi bir hadise çıkarma, dedi. Böylece çıktım, müşriklerin ordusuna yaklaştım, baktım ki bir ateş yanıyor, esmer ve şişman bir adam, ellerini ateşte ısıtıyor ve kalçalarına sürerek, artık dönelim, artık dönelim, diyordu. Bu geceden önce Ebu Süfyan'ı tanımıyordum, ateşin ışığında adama atmak için okluğumdan beyaz başlı bir ok çıkardım, yayıma yerleştirdim, fakat Hz. Peygamber'in, düşman içinde bir hadise çıkarma, sözünü hatırladım ve oku tekrar yerine koydum, Sonra bana cesaret geldi ve ordugahın içine girdim. Baktım ki bana en yakın bulunan kişiler Beni Amir kabilesidir. Birbirlerine, ey amirin ailesi, haydi, geri dönünüz. Sizin artık burada yeriniz yoktur, diyorlardı. Fırtına da onların üzerine doğru esiyor, fakat onların sınırını aşmıyordu. Allah'a yemin ederim ki, fırtınanın eşya ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum. Sonra Resulullah'a doğru geldim. Yolun ortasına gelince, yirmi kişi civarında bir süvari kafilesiyle karşılaştım. Hepsi de sarıklıydı. Bana, arkadaşına söyle, Allah onu bunların şerrinden korudu, dediler. Resulullah'a geldim. Peygamber abasını sırtına sarmış, namaz kılıyordu. Allah'a yemin ederim ki, ben döner dönmez, eski soğuğu hissettim. Çenelerim birbirine vuruyordu. Hazreti Peygamber, bana, gel, diye işaret etti. Ona yaklaştım abasının eteğini sırtıma attı, Allah'ın Resulü bir hadise ile karşılaştığı zaman namaz kılardı, ona durumu anlattım ve, ben onların aralarından ayrılırken, onlar dönmek üzereydiler, dedim, bunun üzerine, Allah Teala, Ahzab, 33 suresi 9-25 ila ayetlerini indirdi.